Rabbin kim suali? Rabbimiz Allah Celle Celalhu. Rabbimiz her şey yoktan var eden mutlak güç sahibi. Allahu Teala birdir, eşi ve benzeri yoktur. Onun aynı zamanda hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, eksiksizdir. Yerler, göklerin sahibi, okyanuslar ve bilemediğimiz her şeyin yaratıcısı ve şu kainatı muhteşem bir düzen ve nizam içinde yürüten eşsiz gücün sahibi sadece Allahu Teala'dır. Dinimiz İslam'dır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Allahu Teala ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselam'dan itibaren insanlara emir ve nehiilerini evvel zamanlarda suhuflar halinde göndermiştir. Sayfalar halinde. Sonra nesiller çoğalıp meseleler arttıkça büyük kitaplar göndermiştir. Bunlar dört tanedir. Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an. Diğer üç kitap tahrif edildiği yani değiştirildiği için hükmü kıyamet gününe kadar baki kalacak olan Kur'an-ı Kerim'dir. Suhuf ve kitapların hepsi kendi döneminin hak kitaplarıdır. Dolayısıyla kitaplara iman, onların Allah'tan indirildiği asli şeklinedir. Yani değiştirilmiş Tevrat, değiştirilmiş Zebur veya değiştirilmiş İncil, bizim inanç, sistemimizde yerini almaz. Ama onların Allahu Teala'dan indirildiği asli unsurlarına inanır ve kabul ederiz. Amencü yani iman esasları ameli salihler Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almaktadır. Yine insanın suret yapısıyla alakalı olarak yaratılış safhaları bir insanın dünyaya gelişi yaşaması, ölmesiyle alakalı, nefse ait tüm bilgiler yine Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Kainatın yaratılışı, güneş, ay, tabiat hadiseleri dediğimiz yağmurların, depremlerin olması, yağmurun, demişken gecenin, gündüzün birbirini kovalaması gibi birçok şey de Kur'an-ı Kerim'de yerini alır. Aynı zamanda Kur'an'da tarihi bilgiler. Önceki kavimlerin başlarına gelen ibretlik haller vardır. Yani bir taraftan ezel, diğer taraftan ebed iklimine uzanan engin bir tefekkür yer alır düşünen insanlar için Kur'an-ı Kerim'de. Devam edelim. Kimin kulusun sorusu. Ben eşi ve benzeri olmayan her şeyi yaratan Allahu Teala'nın kuluyum. Kimin ümmetisin? Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa buyurun, sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyim. Değerli dinleyenlerimiz, bu konuda Rabbimiz Celle Celaluhu, El-Maide 92, Nur 54, 56, Muhammed 33 ve Tegabun suresi 12. ayette bu mevzularla ilgili birçok açıklama yapmıştır. Şimdi mealen onları sizlerle paylaşalım. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Onun peygamberine de iman edin ki, size rahmetinden iki kat nasip versin. Size aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi affetsin. Allahu Teala çok mağfiret edici ve çok merhametlidir. Allah'a itaat edin. Resule itaat edin. Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Duyduğunuz gibi kelime şahadet zaten Allahu Teala'nın birliğini ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve resulü olduğunu ifade etmektir. Bu da İslam'ın zaten ilk şartıdır. İlerleyen dakikalarda değineceğiz. Müslüman mısın sorusu. Galiba sanırım belki inşallah kelimeleri başa gelmeden Müslüman mısın sorusuna elhamdülillah Müslümanım demek gerekir. Her müslüman günahkar da olsa kelime-i şehadet getirmiş, İslam dinini tercih etmiş kişi Müslümandır. Allahu Teala'ya Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in son kulu ve rasulü olduğuna, son peygamber olduğuna onun haber verdiği şeylere kalpten inanan, kabul ve tasdik eden kimseye mü'min deniyor. O zaman, Müslüman mısın sorusuna vermemiz gereken cevap, evet, elhamdülillah, Müslümanım, demektir. Mü'minler, ahirette cennete girecekler, orada pek çok nimetlere kavuşacaklardır. Günahkâr mü'minler, suçları ölçüsünde, Ahirette cezalandırılsalar da sonunda cennete konulacaklardır. Müminlerin ebedi cennetlik olacağına dair yine Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet vardır. Nedir kelime-i şehadet? O konuşu şöyledir. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Kelime-i Şehadet'in Türkçe açıklaması şöyledir. Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu ve elçisidir. Ne zamandan beri Müslümansın? Değerli dinleyenlerim, Kalu bela cümlesini duymuşsunuzdur, kulağınız aşinadır. Ben, kalu beladan beri, o zamandan beri Müslümanım dememiz lazım. Peki, bu kalu bela nedir? Rabbimiz, dünyayı ve gördüğümüz ya da göremediğimiz o varlıkları yaratmadan önce, dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları, İlahi huzurda topladı ve kendilerine ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Ruhlar da evet bizim Rabbimiz sensin dediler. İşte bu zamana Kalu bela deniyor. Peki ben bunu hatırlamıyorum. Bunu hiç ama hiç hafızamda değerlendiremiyorum dememize gerek yok. Çünkü bizim ruhlarımız buna icabet etti. Bunun da sırrını ahirette göreceğiz inşallah. Diğer bir soru. Nereden geldim? Nereye gideceğim? Allahu Teala'dan geldim. Beni yaratan odur ve tekrar ona gideceğim. Ne için geldin? Ben Allah'ı tanımak, ona kulluk etmek için geldim. Zariyat suresi 56. ayette buyrulduğu gibi Rabbimiz insanları ve cinleri kendisini tanımaları ve kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Dünyaya ne olarak geldin? Yeryüzündeki bütün insanlar Müslüman olarak doğar ve dünyaya her çocuk Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim. İnsanlar her yaratılan Müslüman olarak doğar ama yetiştiği tarz, nerede doğduğu vesairesi değişir. Peki din nedir? Rabbimiz tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberleri aracılığıyla bildirdiği ilahi kuralların tamamına din diyoruz. Peki Dinler kaç kısma ayrılır? Dinler üç kısma ayrılır. Birincisi hak dinlerdir. Allah Celle Celalu tarafından peygamberleri vasıtasıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Zaten bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek hak din İslam dinidir. İkincisi, muharref dinler, yani bozulmuş, değiştirilmiş dinler. Rabbimiz tarafından peygamberleri vasıtasıyla bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından içeriği değiştirilen, oynanan dinlerdir. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi. Ve batıl dinler vardır. İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Yani, Dört kitap dışında gelen diğerleri, putperestlik, satanizm, budizm gibi. Bizim dinimiz, hak katında zaten tek din olan İslam dinidir. Değerli dinleyenlerimiz, Rabbimiz diğer dinleri de yine İslam'la beraber hepsi aynı mahiyette olarak yaratmıştır. Sadece hangi dönemde indiyse o zamanın şartları, Yaşam süreleri ve o zamana ait veriler ışığında hükümler anlatılmış ve bazen değiştirilmiştir. Yoksa Allah katında tek din İslam'dır. Allah katında geçerli din de yine İslam dinidir. Yine bu Ali İmran suresi 85. ayette ve aynı surenin 9. ayetinde anlatılır. Mealen, kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır buyrulur. Peki, ben Müslümanım ve İslam dinindenim. İslam dininin amacı nedir? İslam dininin amacı, getirdiği hükümlerle, insanları hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştırmaktır. İslam dini kaç bölümde incelenebilir? 3 bölümde incelenir. İman yani itikat, amel yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymak ve ahlak çevresiyle İyi ilişkiler içinde bulunmak bölümlerinde incelenebilir. İslam dininin dört özelliği vardır. Son dindir. Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Daha önce gönderilmiş bütün peygamberleri ve ilahi kitapları tasdik edicidir. İman ne demektir? İman Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna buraya dikkat kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dille söylemektir. Tekrarlayalım. Allahu Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bildirmiş olduğu tüm esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile söylemektir. Kelime-i Tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesidir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Resulüdür. Burada A harfini yani la ilahı değil de la dediğimizde hayır manasında, yoktur manasında olduğu için la'yı uzatıyoruz olabildiğince. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah şeklinde. Bir kimse İslam dinine ne zaman girmiş olur? Bir insan... Kelime-i Tevhid'i az önce okuduğumuz gibi diliyle söyleyip kalben kabul ve tasdik ettiği zaman İslam dinine girmiş olur. İmanın doğru ve geçerli olmasının şartları nelerdir? Hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı. Dini hükümleri reddeden herhangi bir söz veya davranış içinde bulunmamalı, ve dini hükümlerin tamamının, güzel olduğunu kabul etmelidir. İman çeşitleri nelerdir? İki çeşit iman vardır. Bir, tavsili. iki icmali iman. Tavsili iman, iman esaslarının her birine, ayrı ayrı inanmaktır. İcmali iman, iman esaslarının, Hepsine birden inanmaktır. Şöyle bir örnek verelim. Birçok yasak, iman kaideleri var. Bunların tümüne inanmak, icmali iman, ayrıntılarıyla beraber hükümleri sindire sindire bunların her birine ayrı ayrı inanmak da tafsili imandır. İman şartları ne derdir? Allah'a inanmak, Meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine, onun yaratmasıyla olduğuna inanmak. İlerleyen dakikalarda bunların örneklerini aktarmaya çalışacağız. İman şartları bunlardı. Âmentü diye de geçer altı tane iman şartı vardı. Peki mü'min kime denir? Allah'ın varlığına, birliğine, son peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde peygamberliğine kalpten inanan kimseye mü'min diyoruz. Peki müşrik kimdir? Haşa, Allah'ın eşi ve benzeri varmış gibi aslında ona ortaklar bulan birden fazla ilah olduğuna inanan kimselere müşrik deniyor. Kafir, Allah'ın varlığına, birliğine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine ve getirdiği hiçbir esasa inanmayan ve bunu da açıkça söyleyen insanlara kafir diyoruz. Münafık, az öncekinin benzeri yani Allah'ın varlığına, birliğine, Efendimiz ve Vesselam'ın peygamberliğine ve getirdiği esaslara inanıyormuş gibi görünen, ama dili ile sadece bunu kısıtlı tutan, kalben inanmayan ama inandığını söyleyen yalancılara da münafık deniyor. Peki, münafık olmamak için nelerden uzak durmak lazım? Veya Münafıklığın belirtileri nelerdir? Konuştuğunda yalan söylemek. Söz verdiğinde sözünde durmamak ve emanete hıyanetlik etmek. Allahu Teala'nın kaç ismi vardır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiğine göre Rabbimizin 99 ismi şerifi vardır. Bunların hepsine birden Esmaül Hüsn'a en güzel isimler adı verilir. Allahu Teala'nın sıfatları kaç kısımdır? Allah'ın sıfatları zati ve subuti olmak üzere iki kısımdır. Allahu Teala'nın zati sıfatları yani sadece kendine ait olan kullarında en küçük bir benzerinin olmadığı sıfatlar vücut, kıdem, beka, vahtaniyet, muhalefetün havadis, kıyam bi nefsihi idir. Vücut Allah'ın var olması, kıdem Allah'ın varlığının başlangıcının olmaması, beka Allah'ın varlığının sonunun olmaması. Vahdaniyet Allah'ın bir olması, muhalefetün lil havadis Allah'ın hiç benzeri olmaması yani yaratılmışlara hiç benzememesi ve kıyam bin Nefsihi, her şeyin Allah'a muhtaç olması ama Allahu Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır. Allahu Teala'nın subuti sıfatları Neler? Hayat, ilim, sem'i, basar, irade, kudret, kelam ve tekvindir. Kısaca hatırlayalım, tanıyalım. Hayat, Allah'ın diri olması demektir. İlim, Allah'ın her şeyi bilmesi demektir. Sem'i, Allah'ın her şeyi işitmesi demektir. Basar, Allah'ın her şeyi görmesi demektir. İrade, Allah'ın dilediğinin olması demektir. Kudret, Allah'ın her şeye gücünün yetmesi demektir. Kelam, Allah'ın konuşması demektir. Tekvin, Allah'ın her şeyi yaratması demektir. Peki, zati ve subuti sıfatlarda hangi farklar var? Zati sıfatlar Allahu Teala'nın kullarında hiçbir benzerinin özellik olarak sıfatları olarak bir benzerinin onlarda olmadıklarıdır. Ama az önce sizlerle paylaştığımız subutî sıfatlarda diri olması, yani hayat sıfatı kendimiz de akla gelebiliyoruz. E ben de şu an diriyim. Ama ben bir zamanlar diri değildim ve bir gün bu diriliğim, bu özelliğim bitecek ölü olacağım. Ama Rabbim Celle Celaluhu her zaman diri. İlim sıfatı Allahu Teala'nın. E ben de ilim sahibiyim veya ilim sahibi insanlar var. Ama senin, benim veya bir başkasının dünyanın en zeki ve ilim sahibi insanının bile bilgisi sınırlıdır. Ama Allahu Teala her şeyi bilir. Sem'i Allahu Teala'nın her şeyi işitmesi ama ben de bazı şeyleri işitebiliyorum. İşte fark, sadece bir cüzünün, bir benzerinin bizde olmasıdır. Biz de işitiriz ama şu an, üç sokak ilerideki bir konuşmayı bırakın duymayı, bazen yanı başımızda fısıltıyla konuşan insanların da konuştuğunu anlamayız. Ama Rabbimiz her yerde konuşulanı, hatta akıldan geçeni bile duyar. Basar, Görmekse eğer ben de görüyorum ama duvarın arkasını göremiyorum. Allahu Teala her şeyi görür. İrade benim de bir iradem var ama cüzi irade. Her istediğimiz olmuyor. Bir bardak suyu içip içmeme bize kalmış. Kendimiz bunu takdir ediyoruz. Lakin sadece belirli yerlerde irademiz var. Ölmeme irademiz, uyumama irademiz, yemek yememe irademiz, su içmeme irademiz, gözümüzü kırpmama irademiz, nefes almama irademiz yok. Bunları mecburen yapıyoruz. Ama Allahu Teala'nın iradesi dilediğinin olmasıdır. Kudret ben de güçlüyüm. Ama gücümüz bir arabayı kaldırmaya yetmiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun her şeye gücü yetiyor. Kelam ben de konuşuyorum ama şu dilde veya bunun anlayacağı şekilde konuşuyorum. Rabbimizin konuşması bizim konuşmamıza benzemez. Herkes anlar, herkes anlamak durumundadır. Dolayısıyla zati ve subuti sıfatlarda bu şekilde ezberlenebilir. Peki Allahu Teala'nın varlığı ve birliğiyle ilgili. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli delil acaba hangisi? Alimler İhlas Suresi'ni buna örnek veriyorlar. Çünkü İhlas Suresi'nin manası şöyle. Mealen de ki: Allah birdir. Allah samettir. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Herkes ona muhtaçtır. O doğurulmamış ve doğurmamıştır. Hiç kimse ona denk değildir. Onun eşi ve benzeri yoktur. İman şartlarından bir tanesiydi, melekler. Peki melekler nasıl varlıklardır? Melekler gözde görülemeyen, nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler yemezler, içmezler, cinsiyetleri yoktur. Yani erkeklik ve dişilikleri olmaz. Melekler hiç günah işlemezler ve sadece ibadet ederler. Hızlı hareket edebilirler ve sayılarını ancak Allahu Teala bilir. Peki, göremediğimiz başka varlıklar var mıdır? Vardır. Kur'an-ı Kerim'de zaten cinler aktarılır. Bunun dışında şu bilim dünyasında hala ruhumuzu göremiyoruz, aklımızı göremiyoruz, hatta elektriği göremiyoruz. Göremediğimiz başka şeyler var ama varlık yönünden cinler görünmeyen varlıklardır. Cinler ateşten yaratılmış olup insanlar gibi yiyen, içen, üreyen lakin gözle göremediğimiz ama İman ve ibadet etmekle yükümlü olan, sorgu-sual görecek olan varlıklardır. Şeytan nedir? Şeytan cin taifesindendir. Gözde görülmemekle birlikte varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, büyüklük taslayan, ayrıca insanları, kıyamet gününe kadar saptırmayı kendisine vazife edinmiş bir varlıktır. Ateşten yaratılmıştır. Cennetten kovulmuştur. Allah tarafından lanetlenmiştir. Kıyamete kadar yaşayacaktır. Her türlü yola başvurarak, insanları ve cinleri Allah'a isyan ettirmek için uğraşacaktır şeytan. Peki, en seçkin dört melek, hangileridir? Görevleri nelerdir? Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala'dan aldığı ilahi hükümleri peygamberlere getirmekle görevlidir. Azrail Aleyhisselam eceli gelenlerin ruhlarını almakla görevli olan bir gün muhakkak karşılaşacağımız melektir. Mikail Aleyhisselam Deprem, fırtına, zelzele, yağmur gibi tabiat hadiselerini Allahu Teala'nın müsaadesiyle düzenleyen melektir. İsrafil Aleyhisselam'ın görevi ise kıyamet ve mahşer günlerine ilan edecek sura üfürmektir. Birçok melek vardır. İnsanları kaza, bela ve musibetten koruyan melekler Allah'ın izniyle hafaza melekleridir. Her birimizin sağında ve solunda olan, her an bizimle olan ve bizim iyi ve kötü amellerimizi her an not alan yazan melekler, kiramen kâtibin melekleridir. Ölüp mezara konduğumuzda bizi sorguya çekecek olan melekler, münker ve nekir melekleridir. Ayrıca cennetteki meleklerin başkanı Rıdvan, Cehennemdeki meleklerin başkanı Malik'tir. Peygamber kimdir? Peygamber Allahu Teala tarafından seçilmiştir. Yine vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirerek onları doğruya, ahlaka, fazilete, ilme yönlendirir. Resul, kendisine yeni bir kitap gönderilen peygamber demektir. Yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya İsa aleyhisselam gibi. Nebi, kendisine bir kitap gönderilmeyen, kendinden önceki peygamberlere de gönderilen kitaplarla tebliğ yapan peygamberlere denir. Nuh aleyhisselam, İsmail aleyhisselam gibi. Peygamberliğin işareti mucizedir. Allah dostlarının harikulade işleri keramettir. Peygamberliğin mucizelerinden birçok örnekler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarından suyun akması, Musa aleyhisselamın asasıyla denizi yarıp yol açması, İbrahim aleyhisselamın büyük bir ateşin içine atılmasıyla beraber hiç ona zarar görmemesi gibi. Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allahu Teala'nın izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylar, yani diğer insanların yapamayacağı olaylardı bunlar. Keramet, peygamberlere tabi olan Allah dostlarının gösterdiği olağanüstü olaylar. Birbirinden ayırmamız gerekiyor. En bilinenleri son peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri Kur'an-ı Kerim'dir ve kıyamete kadar devam edecek bir mucizedir. Hala bilim insanları zaman zaman bundan 1400 sene önce yazılanları yeni yeni idrak etmeye, ortaya çıkarmaya başlamışlardır. Yine Şakkı Kamer mucizesi vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın izniyle eliyle ayı ikiye ayırmıştır. İsra ve Miraç hadisesi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescidi Haram'dan alındığı Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya götürülmesi oradan göklere yükselmesidir. İsra ve Miraç nedir? İsra Mescid-i Aksa'ya götürülmesidir ki buna gece yürüyüşü de denir. Miraç hadisesi göğe yükselmesidir. İsteyen her kişi peygamber olabilir mi? Hayır, peygamberlik çalışmakla elde edilmez. Peygamberlik Allah Celle Celaluhu'nun izniyle olur onun vergisidir. Peygamberlerde bulunması gereken özellikler nelerdir? Sıdk, Fetanet, İsmet, Tebliğ ve Emanet. Sıdk, peygamberlerin sözlerinde, işlerinde en doğru olmalarıdır. Emanet, insanlar arasında en güvenilir kimseler olmalarıdır. Tebliğ, peygamberlerin ilahi emirleri insanlara, dosdoğru olarak bildirmesidir. İsmet sıfatları günahsız olmalarıdır. Fetanet peygamberlerin en akıllı ve en zeki insanlardan olmalarıdır. İlk peygamber, Adem aleyhisselam. Son peygamber, Hazreti Muhammed buyurun sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz kimin ümmetiyiz? Tüm peygamberlere inanmakla beraber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Peki insanlığın yaratılışından bu yana kaç peygamber gelmiştir? Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre, insanlığın yaratılışından bugüne kadar peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluğun olmadığı açıklanmıştır. 124 bin peygamber gönderildiği ile ilgili rivayetler vardır ama esas sayıyı sadece Rabbimiz bilir. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin sayısı 25'tir. Bunlar Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zülkif, Zekeriya, Yahya, İsa Aleyhisselam ve elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hangi peygamber ümmetini 950 sene Allah'a davet etmiştir? Nuh aleyhisselam'dır. Hızır Aleyhisselam'la yolculuk yapan peygamber Musa Aleyhisselam'dır. Yine Firavun'un sarayında büyüyen peygamber Musa Aleyhisselam'dır. Yine elindeki asasını yere bıraktığında ejderha olmuştur. O da meşhur bir mucizesidir. Ateşe atıldığı zaman ateşin Allah'ın izniyle yakmadığı peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Kim ateşe attırmıştır? Nemrut. Nemrut. Yine oğlu İsmail aleyhisselam, onun vesilesiyle Mekke'deki mübarek zemzem kuyu çıkmıştır. İbrahim aleyhisselamın iki oğlu vardır, İsmail ve İshak aleyhisselam. Ömrü boyunca bir gün oruç tutup, bir gün tutmayan peygamber Davud aleyhisselamdır. Kardeşleri tarafından öldürülmek istenen kuyuya atılan peygamber, Yusuf aleyhisselamdır. Hayvanların dilinden konuşabilen peygamber Süleyman aleyhisselamdır. Denize atılan ve balığın tutup karaya çıkardığı bir müddet balığın karnında yaşayan peygamber Yunus aleyhisselamdır. Ve Yahudiler tarafından testereyle kesilerek şehit edilen peygamber Zekeriya aleyhisselamdır. Annesiz ve babasız olarak yaratılan peygamber, Adem aleyhisselamdır. Babasız dünyaya gelen peygamber, O'dur ve daha beşikteyken konuşan peygamber, İsa aleyhisselamdır. Peygamberleri yavaş yavaş bilmemiz gerekenleri noktalarken, Kur'an-ı Kerim'de adları geçmekte olduğu halde, Peygamber olup olmadıkları konusunda ihtilaf yaşanmıştır. Üç değerli zat vardır. Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn. Peygamberlerin ortak noktaları şunlardır. Dini korumak, aklı korumak, nesli korumak, malı korumak ve canı korumak üzere bu esaslara tabi olarak gelmişlerdir. Geçelim Kaderle ilgili bilmemiz gerekenleri. Kaza Allahu Teala'nın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı gelince bu takdir'e uygun olarak yaratılmasıdır. Yani aracınızla eğer bir kaza yaptıysanız bu daha önce yazılmış ve adı üzerinde o kaza olduğunda meydana gelmiştir. Kader kainatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allahu Teala'nın ezelde bilmesi ve takdir etmesidir. Rızık, canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı her şeye denir. Ecel, ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği o ölüm vaktidir. Yine çok konuşulan bir tabir tevekkül nedir? İsteğimize ulaşmak için elimizden geleni her şeyi yaptıktan sonra Allahu Teala'ya dayanıp güvenmek işin sonucunu ona havale etmektir. Bir sınav öncesi akla gelebilir, çalışılır, özetler alınır ama sınav vakti gelip aklındaki her şeyi yapabildiği kadar yaptıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek tevekküle örnek olabilir. Sağlıkta da benzer örnekler verilebilir. İlaç kullanılması gerekiyorsa kullanılacaktır, dualar edilecektir. O hastalığın şifala, şifa ile bertaraf edilmesi için her şey yapılacaktır. Ama sonra da Allahu Teala'ya dayanıp güvenmek gerekmektedir. Peki, ahiret nedir? Şu dünyada yapılan iyiliklerin, kötülüklerin, ne yapılırsa karşılığının verileceği yerdir ahiret. Peki ahiret hayatının safhaları neler? Ahiret hayatı kabir hayatıyla başlar. Kıyamet kopar. Yeniden diriliş var olur. Mahşer kurulur. Amel defterleri sağ veya soldan dağıtılır. Hesap vardır. Mizanda bekleme vardır. Sırat köprüsünden geçme vardır. Şefaat, cennet ve cehennem vardır. Ahiret hayatı nedir? Kıyametin kopmasından sonra başlayan o sonsuz ahiret hayatıdır. O hayata denir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Dünyanın sona erip ölülerin yeniden diriltilmesine kıyamet denir. Peki ölüm yok olmak mıdır? Hayır. Bu alemden kısa ve sonlu olan, sıkıntıları bol olan imtihan yerini bırakıp, gerçek aleme göç etmektir. Kabir nedir? Toprağa gömülmemizdir, canımızın vücudumuzdan ayrılmasıyla, cansız kalan cesedimizin bırakıldığı yere kabir denir. Kabir hayatı denilen nedir? Az önce anlattığımız o cesedimizin kabre koyulmasıyla başlayan ve Ahiret gününe kadar devam edecek hayatın yaşandığı yerdir. Haşır nedir? Allahu Teala'nın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilttikten sonra bir araya toplamasıdır. Mahşer, insanların hesap vermek üzere toplandığı yerdir. Ve mahşerde de ilk solgu kabirde olduğu gibi namazdan olacaktır. Sur ve sura üfürülme mevzusu İsrafil Aleyhisselam'la ilgilidir. Kıyameti başlatmak üzere üfüreceği aletin ismidir. Peki kıyamet ne zaman kopacak? Bunu yalnızca Allahu Teala bilir. Lakin bazı alametleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından anlatılmaktaysa da kesin zamanı hiç kimse bilemez. Mizan Ahirette hesap bittikten sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsünün adıdır. Orada bir yaprak kadar iyilik veya kötülük, dengede olan bir tartıyı bir tarafa gönderebileceği gibi defterler sağdan mı yoksa Allah korusun soldan mı verileceğinin beklendiği yerdir. Sırat bir köprüdür cehennemin üzerinde kurulmuştur ve herkes bu köprünün üzerinden geçecektir. Mü'minler geçip cennete ulaşacak, kâfirler geçemeyip cehenneme düşeceklerdir. İşte bazı alimlerimizin her Müslüman mutlaka cehennemi görecektir demesi de belki bundan kaynaklanıyor olabilir. Bu köprünün cehennemin üstünde kurulduğu göz önüne alındığında her Müslümanın Cehennemden geçeceği de aşikardır. Şefaat nedir? Var mıdır? Elbette vardır. Kimler şefaat edebilir? Peygamberler, şehitler, hafızlar ve Allah'ın veli kulları. Havz nedir? Cennette müminlere sunulacak tatlı ve berrak içeceğin bulunduğu havuzdur. Peki cennette her istediğim olacak mı? olacaktır. Cennette olmayanlar koku, küçük veya büyük abdest, gaz, baş ağrısı gibi birçok dünyada kalan ve dünyaya mahsus olan musibetlerdir. Her türlü iyilik ve güzellik, istenilen her şey orada Müslümanlara hediye edilecektir. Haram ve helal nedir? Haram, İslam dininin yapılmasını kesin olarak yasakladığı işlerdir. Örneğin, insanı öldürmek haksız yere, içki içmek, kumar oynamak, zina etmek, faiz yemek gibi. Helal, dinimizin yapılmasına müsaade ettiği ve yapılmasında hiçbir sakınca görmediği işlerdir. Ticaret yapmak gibi. Mekruh, Yapılması dinen yasaklanmamakla beraber, yine de uygun görünmeyen işlerdir. İnsanların geçeceği yerlere pislik bırakmak gibi. Peki, mekruh kaç çeşittir? Harama yakın ve helale yakın olan mekruh hangisidir? Tahrimen mekruh, harama daha yakın olan mekruhtur. Örneğin, Anneyi ve babayı kendi adlarıyla çağırmak, yurt dışında olduğu gibi. Bir de tenzihen mekruh vardır, o da helale daha yakın olan mekruhtur. Yani namazda gözleri yummak gibi. Tahrimen mekruh, harama daha yakın, tenzihen mekruh, helale daha yakın. Yani hafiflik bakımından tenzihen mekruh daha hafif. Mübah yapılmasında ya da yapılmamasında, Dinen bir sakınca olmayan işlerdir. Oturmak, kalkmak, koşmak gibi. Müstahap olan şeyler, yine az önce aktardığımız gibi yapılması, bu sefer iyi olan, yapılmadığı takdirde günahı olmayan işlerdir. Nafile namazı kılmak gibi, yine nafile oruç tutmak gibi. Vacip, farz kadar öyle kesin olmasa da, dinen yapılması gereken ve yerine getirilmediğinde, kazası gereken ibadetlerdir. Yani sonradan yapmamız gerekenlerdir. Bu da fitre vermek gibi, kurban kesmek gibi, hatta vitir namazı gibi. Farz, Kur'an ve sünnetle belirlenmiş yapılması kesin olan emre denir. Fars, farz, farz-ı ayn ve farz-ı kifai olarak ikiye ayrılır. Her Müslümanın mutlaka yapması gereken işlere farz-ı ayn denir. Bu her e, mükellefin beş vakit namaz kılmasının veya oruç tutmasının farz olması gibidir. Her Müslümanın yapması kesinlikle gereken işlere farz-ı denir. Farz-ı ise bazı Müslümanların yapmasıyla diğerinin yapmasına gerek kalmayan işlerdir. Örneğin cenaze namazı gibi cenaze namazının mutlaka kılınması gerekmektedir. Lakin o anda cenaze namazı kılınıyorsa, cemaat varsa katılmak... Farz değildir. Mezhep nedir ve kaçtır? Mezhep, gidilen yol manasındadır ya da benimsenen görüş demektir. Dini manada mezhep, müçtehit bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollerdir. Bizlerinde amelde ve itikatta olmak üzere iki adet mezhebimiz vardır. Amelde ki mezhepler en yaygın ehli sünnet mezhepleri Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleridir. Hanefi mezhebi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Şafii mezhebi İmam Şafii Hazretleri, Maliki mezhebi İmam Malik Hazretleri ve Hanbeli mezhebi de İmam Ahmed bin Hanbel Allahu Teala hepsinden razı olsun bu kişiler o mezheplerin imamıdır. Peki, amelde mezhebimiz nedir? Türkiye genelinde Hanefi mezhebi olmakla beraber Şafii kardeşlerimiz de vardır. İtikatta mezhebimiz Ehli Sünnet vel Cemaat'tir. Yani ne demektir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashablarının yani arkadaşlarının gittiği yoldur. Asap arkadaş babında kullanılabilir. Peki, itikattaki mezhebimiz, imamlarımız kaçtır? İkidir. İmam Ebu Mansur, Muhammed Maturidi ve İmam Ebu'l-Hasani'l-Eşari Hazretleridir. Değerli dinleyenlerimiz, Teyemmüm nedir? Suyun bulunmadığı yerde ellerimizi temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye, ama mutlaka bir toprak ve tozu olması gerekiyor, bir madde bırakması gerekiyor, bir şeye vurarak yüzümüzü, kollarımızı meshetmek. Bunun iki farzı var, niyet ediyoruz, yüzü ve kolları mesediyoruz. Suyu bulamazsak, suyla abdest alması mümkün olmayan hastaysak bunu yapıyoruz. Nasıl yapılır teyemmüm? Ellerimizi temiz bir toprağa vurularak yüzümüzü sıvıyoruz, sıvazlıyoruz. İkinci vuruştan sonra da kollarımızı sıvazlıyor ve teyemmümü bitirmiş oluyoruz. Peki teyemmüm ne zaman bozuluyor? Abdest ne zaman bozuluyorsa aynısı teyemmümde de bozuluyor. Bir de ek olarak eğer suya kavuştuysak, su bulduysak da teyemmüm bozuluyor. İstibra nedir? Erkeklerin küçük abdest bozuktan sonra idrarın tamamen kesilmesini beklemelerine denir. İstibra çok önemlidir. Çocuklara küçükken öğretilmesi gerekmektedir. İstibraya dikkat etmeyenlerin abdesti maalesef tam olmaz, ayrıca kabir azabının sebeplerinden bir tanesidir. Bu nasıl olur? Erkekler, oğullarına mutlaka göstermelidirler. Küçük abdest yapıldıktan sonra birden çıkmamak, bazı işlemlere tabi tutmak gerekir. Beş vakit namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı ve vitir namazı vardır, vacip namazdandır. Ayrıca nafile namazlar vardır, farz ve vacip olmaması bir yana Allah rızası için kılınan, mükafatı çok olan namazlar vardır. Kaza namazı, Müslüman hangi vakti kaza yetmişse, hatırlıyorsa onu kılmalı, hatırlamıyorsa, uzun zaman olduysa, akıl bali olduktan sonra ilk kıldığı zamana kadar hesaplamasıdır. Hangi vakitlerde namaz kılınmaz? Güneşin doğduğu ilk 45 dakikada güneş tam tepedeyken ve güneş batarken namaz kılınmaz. Seferi 90 kilometreden daha uzağa giden insanlara denir, kalacakları yerlerde 15 günden fazla kalmamak şartı vardır. 16. günden sonra seferilik kalkar. Seferi olanlar 4 rekatlık farz namazları 2 rekat olarak kılarlar. Ayakta duracak kadar gücü olmayanlar oturarak, Buna da gücü yetmeyenler, yatarken ima ile yani göz ucuyla namazlarını kılmalıdırlar. Namazın içinde ve dışında olmak üzere 6-6-12 farzı vardır. Nedir içindeki farzlar? Namaza durmadan önce yerine getirmemiz gereken farzlardır. Namazın dışındaki farzlardır. Bir de namazın içinde namaza başladıktan sonra yerine getirmemiz gerekenler vardır. Bunlar olmadan namaz olmaz. Farz daha önce öğrendiğimiz gibi kesin kez yapmamız gerekenlerdir. Nedir namazın dışındaki farzlar? Bir başka ifadeyle namaza başlamadan önce yerine getirmemiz gereken kaideler. 1- Hadesten taharet. Yani abdest almamız. Gerekliyse gusül abdestini almamız gibi. Necasetten taharet bu sefer bedenimizde elbisede veya seccadede namaz kılacağımız yerde bir pislik varsa bunların temizlenmesi. Setri avret, avret yerlerini örtmektir. Erkekler için bu diz kapağıyla göbek deliği arasındadır. Avret yerleri kadınlarda yüz ve elleri hariç bütün vücutlarıdır. Efendim, istikbali kıble namaz kılarken Kabe'ye doğru dönmektir. Vakit Hangi namazı kılacaksak onun vaktinin girmesini beklemektir, bilmektir. Niyet de kılınacak namaz için sesli veya sessiz olarak karar vermek, konuşmak, söylemektir. Namaza başladıktan sonra neler yapması lazım, farzlar nelerdir? İftitah tekbiridir. Namaza başlarken Allahu Ekber demek tekbir almaktır. Kıyam namazda bir süre ayakta durmaktır, kıraat. O ayaktaki duracağımız sürede Kur'an-ı Kerim okumak. Rükû, namazda ellerimizi diz kapaklarımıza koyarak eğilmek. Sücud, alnımızı, burnumuzu, ellerimizi, diz ve ayaklarımızı aynı anda yere koymak. Kade-i Ahire, namazı bitirmeden önce, selam vermeden önce sağa sola, ettehiyatü duasını okuyacak kadar oturmak, buna son oturuş da denir. Namazı neler bozar? namazda konuşmak, sesli olarak gülmek, başkasının veya kendisinin işiteceği gibi, efendim abdestin bozulması, birine selam vermek veya birinden selam almak ya da tam olarak Kabe'ye değil de başka yere yanlışlıkla yönümüzü değiştirmek. Namaz çok konsantre gerektiren bir şey olduğu için eğer böyle bir şey olursa, bir yanlış olursa yapılan yanlışı telafi etmek için bir secde yaparız. Ona sehir secdesi denir. Mesela unuttuk farzlardan birini, az önce saydık, o zaman sehir secdesi yapıyoruz. Veya e, geciktirdik, terk ettik, o zaman yapıyoruz. Sehir secdesi nasıl yapılıyor? Namazda selamdan önce, salli barik'ten önce ettehiyatü okuyoruz ya, ondan sonra selam veriyoruz, ardından iki defa secdeye gidiyoruz, tahiyyat ve duaları okuduktan sonra tekrar selam veriyoruz. Tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de geçen secde ayetlerinden bir okunduktan sonra yapılan secde, teravih namazı, yine Ramazan'da yatsıyla vitir namazı arasında kılınıyor, 20 rekat, cuma namazı toplam 16 rekattır ve Müslümanların topluca namaz kıldıkları yerin adı da camilerdir. Oruçlarsa, Bildiğiniz gibi sahur vaktinden iftar vaktine kadar bir şey yemeden içmeden sadece yeme içme değil kurallarına uyarak yalan söylemeden kötü söz söylemeden cinsel birliktelik yaşamadan günü akşama kadar geçirmek. Sahur vakti imsak vaktinden önceki vakit yemek yediğimiz. İmsak vakti oruca başlama vakti. İftar vakti orucun açılacağı vakittir. Efendim Ramazan orucu. Ramazan orucunun kazası ve kefaret orucu farz oruçlar oluyor. Vacip oruçlarda diğerleri yani ada korucu veya bozulan nafile orucu gibi. Orucu bozan şeyler bilerek yemek içmek, cinsel ilişkide bulunmak, ağız dolusu istifra etmek, iftar vakti gelmediği halde vakit geldi zannederek iftar etmek, imsak vakti çoktan geçtiği halde vakit var zannederek yeme devam etmek. Ramazan orucunu kasten bozmanın cezası 60 gün aralıksız oruç tutmaktır, orucu bozmayan durumlar unutarak yemek, ağza gelen balgamı yutmak, kulağına su kaçmak gibidir. Buna da hastaysanız eğer fidye verebilirsiniz, oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hastaysanız daha sonra kaza etme ihtimali de yoksa fidye verilir. Zekat da Müslümanların mallarının kırkta birini yılda bir defa yoksullara vermesidir. Kullanılan malzemeler, araba ve ev buna dahil değildir. Kenarda altın cinsinden bir para varsa buna dahildir. Örneğin eviniz var, arabanız var bunun zekatı değil. Kullandığınız şeylerin dışında kenarda altın veya paranız varsa bunun zekatı verilir. Bu da kırkta birinin bir defa da yoksullara verilmesidir. Zekatı kimler verir? Akıl bali olanlar, Müslüman olanlar, zengin olanlar verir. Zekat kimlere verilir? Allah yolundakilere, hafızlara, efendim, borçlulara, yoksullara, fakirlere verilir. Hac, belli bir zamanda ihramlı olarak vakfe yapıp Kabeyi tavaf etmektir, Merve ve Safa arasında say etmektir. Kimlere farızdır? Hac, Müslüman olanlara, akıl sahibi olanlara, Akıl bali olanlara, hür olanlara ve zengin olanlara yani hacca gidip geliş bakımından. Hac hem bedenle hem de malla yapılabilen bir ibadettir. Namaz sadece bedenle yapılan bir ibadettir. Oruç da aynı şekildedir ama hac hem bedenle yapılan hem de aynı zamanda paranın da gerektiği bir ibadettir. Haccın farzları ihrama girmek, Arafat'ta vakfe yapmak, Kâbe'yi tavaf etmek. Peki umre nedir? Umrede o hac vaktinin dışında Kâbe'ye gitmek, az önce bahsettiğimiz gibi Merve ve Safa tepesi arasında say etmeye de umre deniyor. Vakfe, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arafat bölgesinde hacı adaylarının beklemesidir. Say dediğimiz Merve ve Safa tepeleri vardır. Bu tepelerin arasında dört kez gidip üç kez gelmektir. Bu yürüyüşün adı da say olur. İhram, hac ibadetine niyetlendikten sonra hacıların, hacı adaylarının bazı hallerin hac ibadeti boyunca yasak olmasıdır. Tavafta Kabe'nin etrafında dua okuyarak yedi defa dönmeye verilen isimdir. Böylelikle, her Müslümanın bilmesi gerekenlerin çoğunu sizlerle paylaşmış olduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından da mutlaka öğrenmek ve bilmemiz gerekenler vardır. Bir sonraki programımızda inşallah pazartesi günü bu konuyu daha geniş ve bir programda paylaşmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını örnekleriyle ve akılda kalıcı bir şekilde aktarmak üzere iman esasları, her Müslümanın bilmesi gerekenlerin ikinci ve son bölümünü de pazartesi gününe aktarıyoruz. İnşallah bu aktarmaya çalıştıklarımızı doğru bir şekilde öğrenmişizdir. Sizleri sıkmadan, bunaltmadan bir beyin jimnastiği yapmışızdır. Çoluğumuza, çocuğumuza bunları aktaralım, unutmayalım. Çok gereksiz, hiç bilmemiz icap etmeyen şeyleri biliyoruz. Birçok Gereksiz görüntünün ve sesin maalesef hafızalarımızda yer ettiğini biliyoruz. Bunlara artık akıllarımızda yer vermeyelim. Bilmemiz ve yarın ahiret yolculuğun açıkçası hepimiz o yolda bize yoldaş olacak. Orada bize lazım olacakları öğrenmeye çalışalım. Her birinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Programın tekrarını YouTube sayfasından zaten dinleyip arkadaşlarınıza, çocuklarınıza, tekrar tekrar dinletirebilirsiniz. Pazartesi aynı saatte buluşma kümediyle hepinizi en emin olana emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.